Ekonomi, ekoloji Hazırlayıcım anlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. İyi günler değerli açık radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha buradayız. Bugün kadromuzun yarısı stüdyoda. Ben Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. Evet pek iyi haberlerle aslında e, burada değiliz. Yani yine e, korkunç bir e, kaza. Yine e, hayatı tehlike altında olan madenciler... Diyelim. Güya dün 29 Ekim'di e, coşkuyla kutlanması gereken bir bayramdı ama sadece dün olanları bir e, özetlersek e, Karaman'daki olay malum bizden önce Ömer Madre'de çok detaylı e, anlatılar konuyu e, eninde boyuna tartıştılar bizden sonra temanın yayını var onlar da konuşacaklar. Ee, bir maden ocağı dışarıda e, umutsuz bekleyen insanlar e, o içerideki madencilerin yakınları. İstanbul'a geliyoruz. Burada e, Validebağ'daki e, yani İstanbul'un son ağaçlık artık ormanlık bile demeye e, demek doğru değil. Bir koru. E, oranın e, yeni bir yapılaşmaya açılması ve onu bekleyen oradaki son ağaçların kesilmesini engellemek isteyen insanların ee, biraz daha umut dolu bekleyişleri. Ee, Diyarbakır'da e, yine bir askere saldırı düzenlendi biraz. Bayağı, arkadan saldırdılar. Ee, orada bir e, amansız durum. Hakikaten yani 29 Ekim'de tam da oluyor bütün bu olaylar. E, Coşkuyla kutlanması gereken bir bayram ama memleketin hali maalesef bu. E, ben bu saydığım üç konudan e, Validebağ'daki e, koruda ee, neler oluyor? Ee, burayı e, burayı irdelemek istiyorum çünkü e, Karaman'daki hakikaten e, olay çok acı ama e, bunu çok geçmişte de çok konuştuk. E, Ömer Madras'da konuştu, bizden sonra da konuşulacak. E, İstanbul'daki Validebağ'da e, insanlar gece gündüz orada nöbet tutuyorlar. Son ağaçlarını kestirmemek için direnen insanlar var. Bir yandan da hukuki bir mücadele veriliyor. Sivil toplum ayağında neler olduğunu biliyoruz ama hukuki boyutunu acaba e, tam olarak anladık mı anlamadık mı? Ben e, bu açıdan e, avukat Can Atalay'dan e, yardım rica edeceğim. E, Can Atalay'ı e, bir telefon bağlantısıyla Valide bağda hukuki açıdan e, yeni bir gelişme de oldu. Hem bu yeni gelişmeyi bir de başından bugüne kadar neler oldu? İnsanlar orada ne için mücadele ediyordu? Can günaydın. Günaydın. <gülüyor> İyi yayınlar. Ee, teşekkür ederiz. Duyduğun zannedersem e, Validebağ'a konuşmak istiyoruz. Buradaki bu yeni bir gelişme de oldu Validebağ'da. Dün itibariyle açıklandı. E, hukuki açıdan e, ne oldu? Bugünkü gelinen durum nedir? İnsanlar orada niye gece gündüz nöbet tutuyor? Bize bunları bir anlatabilir misin rica etsem. Çok kısaca anlatmaya çalışayım. E, Validebağ korusuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Üsküdar Belediyesi'nin bir koruya yakışmayacak düzenlemeler yapma çabaları aslında çok eskiye dayanıyor. Sadece bu yaz içerisinde Kuzey Kapısı'nda oraya otopark yapacağız gerekçesiyle da, uzun zamandır ağaçsızlandırdıkları bir alan vardı. Beton dökmeye çalıştılar. Mahalleli buna engel oldu. Önce demir frizleri kaldırdı. Sonra oradaki şantiye yapmaya çalıştılar. O şantiyeyi engellikti. Ee, orada en sonunda rağmen, polisin e, insanları darp etmesine rağmen meyve fideleri dikildi. Ve gece gündüz o meyve fidelerine bakıyor şu anda mahalleli. Hı hı. Bu alanın, yani söylediğim Kuzey Kapısı alanının biraz daha ilerisinde izci Evinin oraya beton dökmeye çalıştılar. Beton kalıpları söküldü. Dört bir yandan Validebağa doğru hamle etmeye çalışıyorlar. Kişküdar Belediye Başkanı Validebağa ile ilgili olarak çılgın hı. projeler olduğunu ifade ediyor. Defalarca söylüyor bunu. E, dikkatle takip etmeye çalışıyor Validebağa gönülleri de. Bu meseleyi bütün diğer yaşam savunucularıyla birlikte. Bugün konuştuğumuz yer ise e, Vadebağ Korusu'nun güney yamacında. Güney yamacının devamı ama hukukken Vadebağ Korusu'nda olmadığını ısrarla vurguluyorlar. E, doğru, Vadebağ e, kentsel sit alanı içerisinde değil burası. Fakat 2863 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca kentsel e, ve doğal sit alanlarında, sit alanlarında koruma amaçlı imar planlarının bütünleşik yapılması gerekir. Yani hem koruma amaçlı planın konusu olan alanın hem de onun etkileşim geçiş sahasının bir bütün olarak planlanması gerekir. Ki burası korunun hemen sınırında Hı. yani on yaşa yakın el karşılığının olduğu bir yer burası. Hı. Diğer arkadaki çamağaçları falan söylemiyorum zaten. Şu anda hiçbirisi birisi kalmadı. Hepsini söktüler. Burayla ile ilgili olarak 15 güne yakındır e, mahalleler inşaatın başlamasına itiraz ediyorlardı. Hı hı. 21 Ekim akşam saatlerinde mahkeme avukat güçlü müzle bir arkadaşımıza Vahide Bağkurusunun ne diyelim emekçi avukatına e, alanla ilgili yürütmenin durumunu karar verdiğini söyledi ifade etti. Onu saat 5 civarında yaptılar. Dolayısıyla kararın yazılı örneğini alamadı. E tebliğ edilemedi belediyeye ee, evet fakat bu kararla ilgili telefon konuşmasından hemen sonra yani Gülsün bizim telefon konuşmamızdan hemen sonra Üsküdar belediyesi zabıtaları gelip alanı çevirmeye çalıştılar buna itiraz ettik orada Çevik Kuvvet işte e, kaskla, copla ve, e, en sonunda da gazla e, biz oradan uzaklaştırmaya çalıştık uzaklaşmadık Yeni ikisi 21 akşamı Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü benim yanıma gelip orada bir yerde oturup telefonuma bakıyordum. Yani niye yapıyorsunuz dedim yani niye hani telefon dinlemesine hani bu kadar mı şey yapılır. Dedi ki karar gelsin bir dakika durmayacağım burada. Tamam dedim yarın gelecek beyanım sözümüzü esas kabul edin olmaz öyle dedi kararı göreceğim. Ertesi gün karar geldi. Üsküdar kaymakamlığına götürdü Gülsum arkadaşımız. Oraya götürdü buraya götür. Üsküdar Kaymakamlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne havale etti falan filan. Yani bir bir bürokratik mekanizma içerisinde kararla ilgili işlem yapmayı geciktirmeye çalıştılar. Ertesi gün itibariyle ise ağaçları sökmeye devam etmeye kalktılar. Dün önünde yani gözümüzün önünde iri ağaçları söküyorlardı. Hani öz ot bile yok dediler. Sonra orada hiç ağaç yok dediler. Hani ne dedikleri de ne diyeyim. E çok anlaşılmıyor hmm. ya. Biz de buna hmm. itiraz ettik. Alana e, ağaç sökümlerine son vermek için girmeye çalıştık. Sonra başımıza gelenleri zaten hmm. hani izlediniz, hmm. duydunuz hmm. falan filan. Evet. Şimdi burayla ilgili diyorlar ki yani daha doğrusu bir sürü şey söylüyorlar. Burası orası değil diyorlar. Karar da karar hızlı yazılması nedeniyle. 178 parsel güneyindeki tescil dışı alan olarak geçiyor burası. Hemen yandaki çamca konaklarının yeşil alan olarak kullanılmak üzere, yeşil olmak üzere belediyeye bedelsiz devretti mi burası. Bu ifade yok. Fakat 178 parsel olması zaten mümkün değil. Dosya numarası belli, bilirkişi raporu belli. Yani kamu idaresinin bunu bilmemesi mümkün değil. Ötesi diyorlar ki 197 parsel burası, bir diğer bahiste. Yani herkese başka bir şey söylüyor. Hepsini özetlemeye çalışıyorum. Bunda da şöyle bir şey yapıyor. Üsküdar Belediyesi 1 bölü 1000 imar açtıktan sonra e, imar açılan bir yerin parsel numarası olması gerekir diyerek <gülüyor> bu yıl içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında buraya yeni bir parsel numarası veriyor. Fakat burada kadastral haftalar değişmemiş ki yani ya da Allah göstermesin yer kayması falan olmuş ki arazi başka bir şey. Orada da bir oyun yapılmaya çalışılıyor. İşte yani evet evet yani oyun çok hafif bir tadil. oyun ya, Bir devlet böyle davranamaz. Bir, bir devletin böyle davranması durumunda, kendi kendi koyduğu kurallara e, uymaması durumunda bu iş şirazesinden çıkar. Orada çok ciddi polis şiddeti oldu. Hı hı. Ha, yani umarım bugün itibariyle sonlanır ama gerçekten polisin kullandığı şiddet e, çok yoğundu. Hem bize, yani hem gözaltına aldığı beş kişiye, benim avukat olduğumu bilmelerine rağmen bu meseleyle ilgili defalarca konuşmuş olmamıza rağmen, korunun kuzeyindeki beyz kidesi dikimi sırasında Muhatap olmuş olmamıza rağmen kurguncuktaki naracının kesildiği gün muhatap olmuş kesmeye çalışıldığı gün başaramadılar. Hı hı. Muhatap olmuş olmamıza rağmen yani hır aldılar Bu, bu AKP'nin yeni güvenlik rejimi gerçekten eğer karşısında durulmazsa büyük bir felaket memleketi açısından. Bugün dün akşam ise şöyle bir şey geldi. Hı hı. Mahalle sakinleri ee, Üsküdar belediyesi ile bir görüşme yapmışlar. Üsküdar belediyesi'nin oldu kaymakamın olduğu... ...başka kamu yöneticilerinin de olduğu bir görüşme yapmışlar. Hukuki, hukuki süreci bekleyeceğiz demişler. Bunu anlamış mı? Zaten bir rütmenin durulması kararı var. Hı hı. İnşaatı sürdürmeyeceğiz demişler. Polis çekilecek demişler. Biz de dedik ki hay hay. Zaten yani dün çok tehlikeli işler oldu orada. Bir takım... ...insanlar gelip tebliğde bulunmaya çalıştılar. Televizyonlarda görmüşsünüzdür. Yani... Hı hı. ...ne diyelim sarıklı, cübbeli kişiler... Ee, ve hani orada bir şey olmamasına çok uğraştı oradaki yurttaşlar olmadı ee, ama bu çok tehlikeli bir gelişmeye işaretti ee, ve hani bu kararı yani bu bu söylediklerini yapacak olurlarsa falan dedik hani şahane ee, biz bu da bir jest değil aslında davranalım. yapılması gereken şey hukukun gereği olacak yani evet yani hani anlatabiliyor muyum yani niye seviniyor artık insanlar Hı -hı. fakat arkadaşlarımız şu anda hala orada bekliyorlar çünkü yani, güven yok yani şöyle ee, bu yayına bağlanmadan iki dakika önce bir telefon geldi. Dediler ki işte 20 tane Üsküdar Belediyesi çalışanı geldi. İnşaata başlayabilirler mi dedim. Başlamazlar herhalde ya. Yani. Herhalde başlamazlar. Ama eğer bu kararı duymazlarsa bakın şu ana kadar orada bir tek taş atılmadı. Bir tek polise zarar verme amacıyla hiçbir şey yapılmadı ama ya o kadar çok şiddet uğradı ki insanlar. Bunu çevredekiyor o kadar fazla gördük hani, yani. Yani Artık bizim de sözümüz geçer mi geçmez mi? Ben gerçekten çekiniyorum yani durun diyoruz genç arkadaşlar duruyorlar sağolsunlar. Ama yani bu, buna da uymazlarsa. Dün Ali hani Miftçiyurt orada oturuyor hani onunla görüştük ee, dedik bunu size söylerleri çıkar, çıkar söyler misiniz? Söylerim dedi çıktı söyledi. Şimdi bu bu söylediklerine uymaları icap eder. Ötesi de şudur şunun da anlaşılmış olması gerekir. Valdebak kurusunun hemen kıyısında daha yeni ...çok yoğun yapılaşmaya izin verdi Üsküdar Belediyesi. Hı hı. Kuzey Kapısı'nın devamındaki... ...sabıki arazide. Şunu anlamış olmana lazım. İstanbul'da... ...artık... ...tek bir ağaca dahi dokunulmasına tahammül... ...kalmamıştır. Tek bir yeşil alanın ...yapılaşmaya açılmasına dahi tahammül... ...kalmamıştır. Dün... E, ...torunlar inşaat olarak... ...tabir edilen yerde ölen işçi kardeşlerimiz... ...aslında... ...İstanbul'un merkezinde yeşil alan olabilecek... Ali Samiyen arazisinin, Ali Samiyen Stadı arazisinin hı hı. ve hemen yanındaki likör, e, arazisinin, likör fabrikası arazisinin yapılaşmaya açılması nedeniyle ölmüşlerdir. O kadar yüksek yoğunlukta bir inşaat yaparsanız ne olur? Şunu söylemek istiyorum mesela, Üsküdar Belediyesi aynı zamanda Burhaniye Konakları e, olarak adlandıran, Şehzizler Konakları olarak kamuoyunu bildiği yerle ilgili iptal kararları, mahkeme kararları uygulamamaktadır. Örneğin Şişli Belediyesi, Likör Fabrikası arazisiyle ilgili imar planları iptal edildi. Orayla ilgili e, kararları uygulamadan inşaata devam ediyor. İşte bu, bu hakikaten tamir kaldırabilir bir durum. Bunun en yani. büyük örneği de herhalde Atatürk Orman Çiftliği'dir. Yani ben buraya... Evet. Bu, bu, yani evet. E, evet. şöyle bir irade var karşınızda. Gelin durdurun diyen bir, şu, an, şu anda bir Cumhurbaşkanı var. E, Cumhurbaşkanı bunu dediği zaman, yani buradaki <gülüyor> örnekler bence biraz hafif kalıyor. Ama ben şöyle bir toparlamak istiyorum Can. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, yani... E, ...insanlar... ...gezi olaylarında biz bunu gördük. E, eğer oradaki o direniş olmasaydı... ...insanların mücadelesi, yaşam savunucularının... ...o mücadelesi olmasaydı belki şu anda orada... top kışlası yükseliyor olacaktı. Oradaki e, tırnak içerisinde ...bir avuç insanın mücadelesi olmasaydı... ...ne erik ağacı kalacaktı... ...ne de belki e, çam ağacı kalacaktı. E, bir yandan umutsuzuz... ...ama bir yandan da bu çabaları gördükçe... ...umudumuz artıyor diye düşünüyorum... ...ve bu mücadeleye... E, devam etmemiz lazım bir şekilde. Çünkü Ya devam etmemiz lazım ama çok yetersiziz. Bakın 3. köprü 2009'lu İstanbul çevre düzeni planında İstanbul'un felaketi olur diye tanımlanıyor. Altında benim imzam yok. Kadir Topbaş'ın imzası var. 3. köprü güzel bir aç katliamı yaşanıyor hala. Ve, o... ve biz hakikaten gücümüz yetmiyor. Çöpe atıldı bu, o plan. Durdurulabilir bir şey değil. Yani evet. İstanbul su su kaynakları açısından ve ormanlar açısından zengin bir kent değil. Türkiye'de değil. Dolayısıyla hani gücümüz de Tarım arazileri. Su yoksulu bir. E, zarara uğratılıyor. Bir şey. Mera çok kıymetli bir şey. Türkiye'de hayvancılıkla ilgili hayvancılık kalmadı diyorlar. Mera'lar özelleştiriliyor şu anda. Ve gücümüz yetmiyor. Çünkü Az şöyle getiyoruz. bir zihniyet var. Az yani getiyoruz çok daha fazlasını yapmamız lazım. Gelişmiş bir ülke tarım yapmaz, hayvancılık yapmaz zihniyetiyle. Ormanları ki her tarafı betonlaştırma stratejisiyle ilerliyoruz bakalım. böyle yapıyormuş onu da bilmiyorum yani. Böyle yani. böyle bir anlayış var. Peki Can çok teşekkür ediyorum. Olayı çok iyi Kolağ özetledin. Gelsin, iyi ee, çok teşekkürler ağzına sağlık. Sağ olun iyi, i̇yi, iyi günler. Abi. Evet eee... Önemli bilgileri aldık. Yani burada bir tane noktaya ben dikkat çekmek istiyorum. Ee, son yıllarda benim okuduğum önemli kitaplardan biri Steven Pinker'ın e, şiddet üzerine yazdığı bir e, kitaptı. E, doğamızın daha iyi melekleri isminde şiddetin e, düşmesi ve artması nelere bağlı onları biraz e, veriyordu kitapta. Ve en önemli verilen neden orada şuydu adaletsizlik duygusu. Kurumlara güvenmeme. Adaleti e, kurumlardan bekleyememe duygusu bireysel şiddeti arttırdığını söylüyordu. Şu anda e, Türkiye'de adalete olan güven ciddi şekilde sarsılmış durumda ve giderek de daha kötüye gidiyor. E, sonumuz Hayrola diyelim. Kesinlikle. E, bugün Validebağ'ı... Da hala tüm o kararlara rağmen insanlar bekliyorsa e, Mahir senin de bahsettiğin gibi o güvensizliğin yarattığı bir sonuç bu. Yani Aynen. ne hukuka güveniyor, ne iradeye güveniyor. Yani hiçbir şeye güvenmiyor. Çünkü geçmişte bunun örnekleri var. Yani güvenliğin anda yani gece Aynen. yarısı operasyonları yapılıyor. Gece yarısı dozerler niye getiriliyor? Şu olarak? çok önemliydi. Eee Cem Bey söyledi. Şu ana kadar bir taş bile atılmadı dedi mesela orada. Ama e, o hukuki süreç e, ...saygı gösterilmezse... ...nereye kadar bu böyle devam edecek... ...ve e, toplumsal olarak hakikaten... E, ...medeniyet dediğimiz şeyin aslında... ...çok ince bir buz tabakası olduğunu... ...görmek, anlamak ve onu korumak için... ...çalışmak zorundayız, aksi takdirde... ...hakikaten e, sonumuz iyi yerlere... ...gitmeye... Bilir. E, ...bir noktada... ...bu tarım meselesi, hani gelişmiş... ...ülkeler tarım yapmaz diyoruz, bu herhalde... E, yani ...inanmakta... E, ...biraz... ...çok... E, e, Saftillikle ısrarcı olunan bir mit. Yani bugün Avrupa Birliği dediğimiz oluşumun temeli aslında ortak tarım politikası iki politikadan biridir. E, haliyle e, artık biraz kafayı kumdan çıkartma zamanı geldi gibi. Kesinlikle. Evet bir müzik arası verelim şimdi. Bob Dylan'dan Mama You Been On My Mind'ı dinleyeceğiz. Sonra biraz daha AB meselelerine girelim. Perhaps it's the color of the sun cut flat and covering the crossroads i'm standing at or maybe it's the weather or something like that but mama you've been on my mind I don't mean trouble, please don't put me down, no get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you, I do not pace the floor, bow down and bent, but yet, mama, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts, they might be narrow Where you been, don't bother me Oh, bring me down with sorrow I don't even mind who you'll be waking with tomorrow Mama, you're just on my mind I'm not asking you to say words like yes or no, please understand me, I have no place I'm calling you to go, I'm just whispering to myself so I can't pretend that I don't know, Mama you're on my mind.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 Evet, ekonomi ekoloji programında e, kasvetli haberlerle başladık güne. E, şimdi biraz daha e, ülke gündeminden çıkalım. Birkaç dakikamız var e, sanıyorum zaten. Dört e, beş dakikamız var bir Selahattin'in göstermesine göre camın tarafından. E, o dört beş dakikada da e, Avrupa Birliği'nin e, geçtiğimiz hafta artık resmileşen e, iklim ve enerji paketine, 2030 yılındaki iklim ve enerji paketine bakalım. Bu pakette e, tabii uzun süredir aslında detayları biliniyordu. Yani hani e, resmileşen paket aslında sürpriz olmadı e, bu meseleleri takip edenler için. Ama e, özellikle iklim konusundaki aktivistler için büyük bir hayal kırıklığı oldu. E, onu e, söylemek gerekir. Neden hayal kırıklığı oldu? Çünkü işte e, AB'nin 2020 hedefleri kıyasla daha... E, ...daha... ...ihtirastı daha kuvvetli hedeflerdi. 2030 hedefleri ise epey sulandırılmış... hedefler olarak değerlendirildi... Ee, ...çevre alanında, iklim alanında çalışanlar için... ...şöyle bir örnek verelim... ...eğer e, bir hedef benimsenmeseydi... E, ...Avrupa Birliği'nin e, 2030 yılındaki... ...toplam emisyonları... E, ...milyon ton olarak... E, ...3873.4 milyon ton olacaktı... ...hedef benimsenmeseydi. E, hedefle yapılan öngörüye göre... ...eğer bu hedef tutturulabilirse... 3417.7 3 e, Milyon e, ton Olacak karbondioksit olarak Sergaz emisyonu AB'nin Bu e, Aslında epey e, Düşük bir rakam çünkü e, Pakette verilen %40'lık e, Karbon indirimi e, Yani milyon ton üzerine rakamlara baktığımız zaman Pek e, tutturulamıyor e, Durum o yüzden e, Epey can sıkıcı bu bakımdan bu paketteki diğer hedeflere baktığımız zaman birincil enerji tüketimi AB'nin bu konuda da benimsenen hedef gerekenden epey az bulundu. Konuyu değerlendirilenler, değerlendirilenler tarafından enerji tüketimindeki verimlilik artışı yani bu konudaki tasarrufun 2030'da %27'ye çıkartılması hedefleniyor. E, bu AB'nin yapabileceğinin epey altında bir hedef olarak benimsendi. Gerçi bu e, ara dönemde tekrar değerlendirmeye tabi tutulup bir miktar yükseltilmesi gündeme gelebilir ama epey düşük. E, yenilebilir enerjilerden gelen e, enerji hedefi de 2030 yılında %30 olarak verildi. Bu da yine e, özellikle bilim insanlarının çoğunun oluşturduğu işte e, bu konuda çalışan bilim insanlarının çoğunu içeren... ...hükümetler arası iklim değişikliği panelinin söylediği rakamların epey altında. E, hal böyleyken AB'nin evet e, enerji rakamlarının, enerji e, ve iklim hedefinin epey sulandırılmış olduğunu... ...zaten sadece bu rakamlara bakarak söylemek mümkün. Bir de işin içinde başka e, can sıkıcı e, detaylar var. Onlar da şu, e, Avrupa Birliği içinde e, enerji özellikle daha yoksul olan... ...AB devletlerinin enerji sektörlerini... ...desteklemek için 17 ila 25.25 buçuk... 25 ...milyar avroluk... ...bir... ...destek paketi ayrıldı. İşte bu özellikle... ...Polonya gibi... ...Doğu Avrupa ülkelerindeki enerji sektörlerini... ...desteklemeye yönelik ayrılan... ...bir... ...paket. Ama... ...işin can sıkıcı tarafı... ...özellikle Polonya'nın... Kömüre dayalı bir enerji sektörü olması, ee, yani Polonya'nın e, toplam enerji tüketiminin yarıya yakını yüzde 50'ye yakını e, kömürden geliyor, elektrik tüketiminin yüzde 90'ı e, kömürden geliyor ve böyle bir destek paketi Polonya'nın e, 2060'a kadar e, kömüre dayalı enerji politikasını Devam evet sürdürmesine destek e, verilmesi anlamına e, gelebilir. Gerçi bunu şu şekilde değerlendirenler de var. Yani bu, bu ülkeler tarafından doğru kullanılırsa yenilenebilir veya işte doğa dostu enerjilere geçiş için bir destek paketi olarak kullanılabilir deniliyor. Ama hali hazırda bu altyapı yapım, yatırımlarını yapmış olan ve kendi devlet stratejisinde 2060'a kadar kömüre dayalı politikalarını sürdürmek isteyen bir Polonya'nın kolay kolay kömürden vazgeçmeyeceği öngörülebilir kendi halkının e, çoğunluğunun aslında yenilebilir enerjilere geçişi desteklemesine rağmen yüzde 56'sı yeni yapılan bir ankette Polonya'nın e, kömürü değil yenilebilir enerjinin desteklenmesini istiyor talep ediyor e, durum bu Avrupa'nın birliğinde enerji paketine enerji stratejisine baktığımız zaman e, Pek iç açıcı bir durumla karşı karşıya değiliz. İşte tüm bunları düşündüğü zaman insan da göz önüne getirdiği zaman işte bizim Ermenek'te meydan gelen kaza ondan aylar önce Soma'da meydan gelen kaza. Şunu görüyoruz yani kömür dediğimiz şey hakikaten o da bu şekilde öldürüyor. Ya uzun vadede öldürüyor ya kısa vadede öldürüyor. Ya değişikliği öldürüyor ya maden de öldürüyor ama e, hani güneş panellerini gözününün önüne insan getirdiği zaman başınıza gelebilecek en kötü şey belki parlak bir gün olabilir. Bunu e, tekrarlamak gerekiyor. İnşallah o parlak günleri en kısa zamanda görürüz. En kısa zamanda görürüz. E, tek yol da e, inisiyatifi biraz herhalde ele almaktan kaynaklanıyor. E, tüm hareketleri, dilinç hareketlerini de buradan e, desteğimizi dile getirelim ve programı sonlandıralım. Evet. Teşekkür ederiz. Ignar. Ekonomi, Ekoloji. Habite le Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.